Üniversitesi Mitat Alan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağı Yodu programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Zeynep Ünal. Bugün stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var. Hem mitatala Film Merkezi için çok değerliler, hem Açık Radyo için çok değerliler, hem de sinemamız için çok değerliler. E, oyuncu Gizem Erman Soysağlı ve Hüseyin Karabey ile, yönetmen Hüseyin Karabey ile birlikteyiz. Hem de bizim programımızın destekçisiniz. <gülüyor> çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hoş geldiniz. Evet, ben de e, uzun süreden sonra tekrar buraya döndüğüm için çok mutluyum. Acayip bir fanatik açık radyo dinleyicisi Evet <gülüyor> evet her sabah kahvaltıda bir kere her şeyden önce dinliyoruz Ömer Bey'i Evet <gülüyor> aynen İçimiz <gülüyor> ruhumuz açılsın <diye. gülüyor> e Gün içinde de çeşitli podcastlerle evet, e, evet, günümüzü evet. tamamlıyoruz Biz şeyi bırakıp filmi bırakıp Ömer Bey dedikodusuna başlarmışız <gülüyor> birdenbire <Olabilir> <gülüyor> Bugün birlikte yine bir sinema dehasının Charles Chaplin'in 1936 yapımı filmi Modern Zamanları konuşacağız. Ben yine birazcık filmden bahsedeyim. Gerçi herhalde herkes izlemiştir, bizi dinleyenler izlemiştir diye düşünüyorum ama bir fabrikada sıkı bir mesaiyle ile çalışan Sherlock'un bu tempoya ayak uyduramaması beraberinde türlü yanlış anlamalarla akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verip hastaneye yatırılması gibi trajedileri konu alıyor filmimiz. Hastaneden çıkan Sherlock... E, bu amaçsızca e, elinde salladığı kırmızı bayrak yüzünden komünist zannedilerek hapse atılıyor. E, her haliyle kare komedi ve esaslı bir e, sistem eleştirisi olan filmde Charlotte'un hayatını değiştiren şey ise kimsesiz bir kızla yollarının kesişmesi oluyor. Biraz anlatması zor bir film tabii. Şimdi bugün bu filmi ben seçtim. ...her konuğumuza soruyoruz... ...siz seçtiniz, neden seçtiniz diye... ...şimdi ben kendime sorayım... Evet, neden, evet, seçtim. Neden, <gülüyor> ...neden seçtiniz beni? Çünkü bir oyuncu ve bir yönetmenle... ...birlikte konuşulabilecek en iyi film... ...bu film diye düşündüğüm için seçtim... ...öncelikle ne düşünüyorsunuz diye... ...Gizem Hanım'a bir topu atayım... <gülüyor> ...ben daha önce... ...bölüm bölüm izlemiştim... ...ya da dediği biraz önce de anlattığım gibi... ...bazen de unutuyorum izlediğim filmleri... ...o yüzden çok... Çok etkilendim, çarpıldım, sarsıldım tekrar izlediğimde. Hatta e, bu haftayı Charlie Chaplin haftası yapmaya karar verdik. E, bütün ev ahalisi olarak bütün filmleri tekrar izleyeceğiz. E, çünkü e, yani bir sistem eleştirisiyle komediyi e, bu kadar güzel harmanlayan bir film daha önce izlememiştim. Duymamıştım da. Bilmiyorum duyan varsa söylesin takmışalım. <gülüyor> evet. e, çünkü bu kadar... E, yani zekice dahice e, e, hareketlerle yani gerçekten komedi buymuş. Yani bizim bu dönemlerde izlediğimiz komedi e, komedi değilmiş. O yüzden gülmüyormuşuz dedim. Yani ee. mesela ben sevmiyorum komedi filmi izlemeyi. E, ama meğerse aslında yanlış. <gülüyor> Seviyormuşsunuz <Seviyormuşum>. düşünmeyen. Çok <gülüyor> eğlendim izlerken. Yani hiç nefes almadan izledim. Bir sürü ayrıntısı var konuşmak istediğim tartışmak istediğim. Ee, mesela ilk bölümde e, sigara molası <gülüyor> e, da e, işte karakter e, tuvalete giriyor ve patronunu büyük ekrandan izliyor. Bir kere zaten dönem için çok değişik bir şey bu yani e, öyle bir şey yok. Ya, zannedersen i̇lk, ilk yani çünkü ilk, e, canlı evet. yayın kameraları falan yok. O yani bir tür 1984 kuramı gibi. Evet. Çok da gerçeğe yakın değil mi? Bugün çok. hiç ama... Bugün görenler için... Bir de Orwell'in 1984 kitabından 13 yıl önce Yapmış yapılmış bunu. bu evet. film. Böyle bir fabrika var yani filmde. George Orwell'in kitabındaki gibi. Şey, o sahneyi izleyince şunu hatırladım. Daha geçenlerde şöyle bir haber izledim ben. Çok uluslu bir şirket, çok büyük paralar kazanan... ve internetten satış yapan bir çok uluslu şirket... ...çalışanları tuvalete gidemiyormuş yani... ...böyle bir durumda falan. Yani aynısıydı. Aynısı. Yani. Bundan 36... <gülüyor> ...1996'da evet. bahsetmiş. Evet. Ee, 90 yıl önce. Evet. İnanılmaz bir şey evet. ve gerçekten... ...işte neredeyse 100 yıldır... Chaplin şey filmlerini... ...çok dün çekmiş gibi... ...sanki 2018 yapımı bu film deseler... ...yutardım ben yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki... E, ...Charlie'nin... E, yönetmenliği konusunu çünkü bir deha yani tabi sadece yönetmenliği yazıyor da oynuyor da müziklerini de yapıyor ama bu film özelinde yönetmenliği hakkında ne düşünüyorsunuz o büyük büyük sahneler şimdi o dönem birkaç tane sinemacı var ki zaten bütün sinemaya yön vermiş insanlar bunlardan bir tanesi Chaplin yani Charlie Chaplin sinema dilinin gelişmesinde de çok büyük katkıları olan yani e, bugünkü e, bir e, yönetmen adayının ya da yönetmenin tekrar tekrar seyredip çok şey öğrenebileceği bir sinema yapmışlar. E, kendileri keşfediyorlarmış. Yani düşün ki düşünün ki Chaplin 1917'lerde başlamış evet. filmlerini yapmaya. E, i̇nanılmaz inanılmaz sinema dilinin hakimiyeti, e, bazı konularda ısrarcı olması mesela sesli döneme geçildiği dönem bile sesi kullanmamsam o görüntüyü çok güçlü kılan yani e, karenin içindeki kadrajın içindeki e, bütün bütün düzenlemeyi çok güçlü kılan bir e, teknik biliyorsunuz sinemaya sesli e, bir dönem başladı. Sinema bir durağın dönemini yaşıyor uh -huh. çünkü mikrofona yakın konuşmak zorunda kes. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Müthiş bir e, zayıflık geri geliyor. O uzun süre direnmiş. E, yine bu filmde ilk defa gava sesi duymuş. Onu da inanılmaz bir zeka ürünü bir e, mekün nasıl gerçek olmayan bir dille evet. söylediği bir şarkı. şarkı. İnanılmaz yani. Muhteşem. O sahne zaten. Ee, tamamıyla olağanüstü bir sahne değil mi? Yani hem işte bütün dans eden Kesinlikle. yüzlerce insan var. O elinde bir şey taşıyor. Sonra oradan çıkıyor. Sonra tekrar dönüyor. <gülüyor> evet. Ya Chaplin'i herhalde ben şöyle e, herkes seviyordu Chaplin. Chaplin'i sevmeyen yoktur. Evet. Ama hani sinemaya ilgilendikten sonra tekrar sevmek şöyle bir şey e, şey ne kadar zeki ve ne kadar e, e, mütevazi olduğunu fark ediyorsunuz. Yani ...halka e, o yüksek sanatın en yükseğini en e, inanılmaz yöntemle anlatıyor. Evet. Yani Chaplin'in filmini sevilen birisi e, aptal olamaz. Yani Chaplin'in filmini sevilen birisi duyarsız olamaz. Kisem e, gelirken yolda birkaç ilginç şey söyledi o kadın sorunu ilgili belki paylaşırsın. Ha, yani, evet. Yani e, hangi konudan bahsederse bahsetsin. Mesela günümüzün anlayışına bakın... ...hani mizahla politikayı aslan yan yana getirmiyorlar... ...ve e, çok komik arkadaşlarımız da... ...sanki bunun bir etik duruş gibi sergiliyorlar... ...halbuki e, inanılmaz politik bir filmi... ...biz acıtı olmadan da evet. seyrediyoruz... ...ve gülüyoruz, hayata dair e, sağlam... E, ...düşüncelerimiz oluyor... E, ...onlara ceza olarak... ...her hafta beş tane çarpık... ...çarpık bir <gülüyor> <film>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> ...öneriyorum... E, ...kadın şey ile ilgili şöyle bir... E, ...fikrim oluştu filmi izlerken... E, Biraz eleştirileri de baktım. Hiç geneldeki kadınla yani filmin filmdeki kadın karakterle ilgili de bir yorum e, görmedim. Uh -huh. Bir eleştiri görmedim. E, ya bu tamam benim kişisel fikrim. Hep e, böyle canımızı sıkan eleştirdiğimiz böyle son dönem ee, aslında sadece Türkiye sinemasında değil yani çok ateerkil bir zaten düzende yaşıyoruz. Yani genel olarak sinemaya baktığımızda hani kadın hikayesinin azlığı, kadın karakterlerin e, altının dolu olmaması... ...daha kadını arzu nesnesi cinsel obje gibi hep bir gösterme şeyi var. Özellikle Hollywood'dan zaten başlamış uh -huh. bir şey. Ama filmde benim çok dikkatimi çekti ki kadını bir arzu nesnesi gibi göstermiyor. Evet. Göstermiyor. Ee, yani kadının kendi bir karakteri var ve çarp yani erkek karakterden ayrı bir hikayesi de var. Evet. Devam başlayan, farklı başlayan ve farklı biten. Ee, ayrıca erkeğe ev bulan, iş bulan kadın. Kadın doğru. Ee, ve sonunda da yine ama kadın da erkek de e, mutluluğu e, parayla ilişkilendirmiyorlar. Mesela bu beni çok etkiledi. Evet. Yani zaten çok ciddi bir sistem eleştirisi, kapitalizm eleştirisi, işte sanayi toplum eleştirisi var ama özellikle bence günümüze gelebilecek en önemli göndermelerden biri yani mutlulukla paranın aslında hiç e, alakası olmadığını Olmadı. iki karakterde kendi, yani kendi hikayeleriyle Söylüyorlar. Bu evet. çok etkileyiciydi. Çok güzel bir şey yakalamışsınız gerçekten. Hiç düşünmemiştim ben de böyle bir kapı açtınız gerçekten. Benim de en çok dikkatimi çeken e, size de bahsettim dışarıda. E, biz Mithat Film Merkezi'nde gündüzleri Boğaziçi Üniversitesi'nin anaokuluna film gösteriyoruz. Ve Chaplin filmleri de gösteriyoruz. Ne güzel. E, orada benim yani gerçekten 7 yaşında kitabı küçükler de var aralarında. Onlarla aynı şeye aynı anda gülüyoruz biz Çaptin filmlerinde. Yani ben de çok gülüyorum. 42 yaşındayım. <gülüyor> i̇şte ne bileyim 3-4 yaşındaki çocukla aynı yerde ikimiz de kahkahalar atıyoruz. Ya yani bunun müthiş bir sihirbazlık olduğunu düşünüyorum herkesin. Çünkü dediğiniz gibi hani komedi filmleri daha çok zekaya hitap ediyor aslında. Evet. Ya yani... Chaplin o pandeminin altını çizmesi bence hani bir oyuncu için de çok önemli herhalde. Yani kendi bedenine bu kadar hakim, sadece gözleriyle inanılmaz şeyler anlatan ama yeri geldiğinde inanılmaz bir dansçıya dönüşen, evet. inanılmaz bir akrobata dönüşen ve çok minimal oynayarak da çok şey anlatan aynı zamanda bir sanatçı. Beni en çok etkileyen yine aynı yere döneceğim belki ama... Bir politik inancı var. Büyük Burhan döneminde sonra hemen sonra çekiliyor bu film. Filmde kapitalizmin mutluluk getirmeyeceğini altını bu kadar net nasıl çizilir daha bilemiyorum. Mesela hatırlayın ilk bölüm işi var ama işte mutlu değil. Kafayı <gülüyor> yiyor. <gülüyor> sonra iş bulamadığı için bu sefer ciddi bir mutsuzluk yaşıyor. Sonra iş bulma ihtimali doğduğunda da ee, başkalarını ekart ederek yine o işe girmeye çalışıyor ve yine mutsuz oluyor. Hani parayla ya e, e, getirmediğini de yanıtıyor. Herhalde şeyi demeye çalışıyor. Biz de insanlar herkesin hakkında barınma hakkı, iş hakkı ve eğitim sağlık hakkının minimum düzeyde olsa yaşamak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. İstemiyoruz evet. ee, Çok güzel vurguluyor işte yine. Hı. O şeyi de şaşırtıcıydı ne bileyim mesela o kimsizliğinin kız işsiz bab babası işsiz ve polis kurşunu ölüyor. Ee, polis şiddetini de çok açık bir şekilde gösteriyor. gösteriyor. Evet. Ee... Ve öyle bir sıradanlaştırıyor... ...normalleştiriyor ki bu eleştirilmiyor bile. <gülüyor> yani evet, o tabii. çok... Çok ciddi bir polis ve orantısız güç... Evet. ...kullanımı eleştirisi var tabii, filmde. Tabii. Aslında. tabii Bir de şey de enteresan... ...senin dediğini ek... ...yani hapishaneden çıkmak istemiyor. Evet çünkü... Ee, içerisi mi hapishane dışarısı mı hapishane de dedirtiyor bize... <gülüyor> evet. ...resmen yani. yani. Hiç de didaktik değil. Değil. İşin enteresanı yani resmen orada biz onu söylüyoruz. Evet. Ee, o... Çok Müthiş bir deha tabii. Yani. Bu arada bu gülmek ve güldürmek konusunda e, bizim biliyorsunuz Mithatalan Film Merkezi'nin görsel hafıza kayıtlarında Erol Günaydın'dan bir bölüm hazırladık. Onun da bu gülmek ve güldürmek üzerine ne dediğine bir bakalım dilerseniz. Münir'den oynamak çok keyiftir. Hiç tiyatro gibi değildir. Yani hiç rol yapar gibi değildir. Ya Erol ne gülüyorsun der. Ne yapayım güldürme derim. Seyirciye döner seyirciyle konuşuruz. Bak bu gülüyor seyirci de gülüyor. Hep beraber güleriz. Üçlü oynarız. Ben, Münir ve seyirci beraber oynuyoruz. O kadar gülüyor ki seyirci tanıdıklarıyla e, oyun oynar gibi oluyordu. Aslında bizim geleneksel tiyatromuzun güzel tarafı da odur. Seyirciyi hiç yabancı gibi tutmayız. Beraber oynarız onlarla beraber. Kadir Savun, Sami Hazinses. Öztürk bir araya gelindi mi orada durulmaz. O set birbirine girerdi. Yani. O kadar şeker insanlardı. Öztürk'eyle bayılırdım. Öztürk'ü ben çok severdim. O da beni severdi. Herkese bir şeyler yapar bana gelince hiç bayılır. Güldürecek beni atlar, şapkamı yer, ısırır. Böyle bir acayip güzel bir insandı o. Hamsi Nuri diye bir şey çektikti ondan. Çok şeker filmdi o Hamsi Nuri. ile çalışan bir arabası vardı. Çok hoştu. Ne kadar komiktir Hamzi Nuri de Öztürk. Biz gıdıklayarak gülmezdik. Biz i̇zlerdik, temaşa ederdik. Güzel şeyleri de güler geçerdik yahut duygulanırdık. Onun için her şey çok değişti. Bana soruyorlar neye gülersin, neye gülmesin. Canım benim güldüğüm insanlar güle güle gittiler. Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu da e, Gizem e, Soysaldı ve Hüseyin Karabey ile sohbetim sürüyor. E, Charles Chaplin konuşuyoruz e, ve işte Errol Günaydın dediği gibi göçüp gittiler. Evet. Bizim de güldüğümüz insanlar. E, ben oyunculuk mesesine Chaplin'e dönmek istiyorum biraz e, çünkü e, yani aslında oyuncuların en çok kullandığı Özellikle komedi yaparken bu dil meselesi Chaplin'de yok sessiz filmleri işte ne bileyim o sarhoş sahnesi mesela hani bizde böyle şeyler vardır ya işte sarhoş biraz kelimeleri yuvarlar vesaire ama yine de o kadar inandırıcı ki nasıl sağlıyor sizce bu oyunculuk meselesine nasıl bakıyorsunuz Chaplin'de? ...bütün oyuncuların hepimizin defalarca izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta belki konservatuarlarda oyunculuk derslerinde de örnek verilmeli. Çünkü çok, çok yetenekli ve çok yani muazzam bir oyuncu. Bir kere beden kullanımı çok muazzam. Evet. Zaten sessiz filmdeki etkisini görüyoruz. Mimik kullanımı çok muazzam. Belli ki o dahice dediğimiz... E, ...mizansenleri doğaçlamayla... ...zaten doğaçlaması çok kuvvetliymiş... ...doğaçlamayla buluyor... ...ve demin senin de bahsettiğin o... ...hani toplu dans sahnesinde... ...elinde tepsiyle... Hı hı. E, ...mesela o çok zor bir sahne... ...yani bence o hem bir oyuncu olarak... ...çok zor bir sahne hem... E, ...yönetmen olarak belli evet. ki koreografisini de... ...o yapıyor zaten... ...yani o yönlendiriyor, o sahne, sahneyi o hazırlıyor... ve ...bir de sahnenin tam merkezinde... E, ...çok... ...çok yetenekli... Ee, ...ve tekrar yani komedi... ...komedi oyunculuğu nedir... ...beden kulağımı nedir... Evet. ...tekrar gözden geçirilmesi ve düşünülmesi gerekiyor... ...gerçekten... ...Çaplin e, filmlerini izledikten sonra... Bir de sonra. işte annesi babası sirklerde çalışmış... O da 6 yaşına itibaren... Evet. Her, ...sirklerde evet. çalışmaya başlamış... ...onun için o patent sahnesi oh, <gülüyor> nedir? O nedir? Yani? Nasıl gerilimli bir sahne Çok Ben mi? böyle... ...kalbim <gülüyor> ağzıma geldi yani... ...çok heyecanlandım o sahnede... ...hem, hem oyuncu olarak hani nasıl yapıyor... Hem de, hem de yönetmen yani filmin yönetmeni onu nasıl kurgulamış o gelinimi nasıl vermiş, vermiş nasıl dans ediyor evet. Bir de hakikaten yani evet şey hep ilk sanırım annesiyle şarkı söyleyip dans ederek evet. başlıyor evet. 5-6 yaşlarında Çok da trajik bir hayat Hayatı. hikayesi var evet. İşte annesi sesini kaybediyor kliniğe yatıyor bir süre sonra babası alkolik babasını da kaybediyor. Böyle ya bir süre sokaklarda bir sürede abisiyle bakım evlerinde evet. kalıyorlar. Ama hep tiyatroya yani müzikollerle ve tiyatroda çalışmaya devam ediyorlar bu esnada. Evet. Yani. Herhalde birlikte en iyi şeyi yapıyorlar beş evet. yaşından beri. Yani o müzik yeteneği de oradan geliyor galiba. Yani bilmeyenler için söylerim. Aslında biz Chaplin'in beslediği çok müziği de e, sadece filmleri başkalarında de dinliyoruz, dinliyoruz devamlı. De. Ya, bayağı Chaplin'in beslemiş hepsini inanılır gibi değil. E, ben şeyi e, çok etkiliyorum. Chaplin de şey adımı satıyor ben Jack London'ı. Hayatlarının ilk e, kısımda korkunç bir sefalet yaşamış. Her şeye rağmen ayakta kalmış. Ve yeteneklerini e, neredeyse hani ekmeğini e, taş, to, taştan, çıkar. taştan, taştan çıkarmış. çıkarmış. Ve çok gözlem yapmış insanlar. Yani Chaplin filmlerindeki karakterlere bakıyorum. En ufacı karakter bile doğru kast. Yani biçim olarak, davranış biçimi olarak, görünüş olarak... ...Jack London romanındaki o karakterleri düşünün falan. Hı hı. Ee, o bilinç ve nerede durduğunu bilme sistemle kurduğu ilişki... sisteme karşı yani ne hissettiğini çok net bilme ve devamlı onu anlatma isteği. Yani Chaplin'in bütün filmlerine bakın aslında... Özünde e, bulunduğu yerden e, haksızlığa karşı kapitalist sistemin e, o korkunç şeyine karşı en sonunda da zaten büyük bir müthiş Great Diktator diye <gülüyor> e, Hitler e eleştirdiği bir manifesto gibi <gülüyor> e, filmle beraber yani bence en doruk noktasına çıkıyor. E, ve hiç sarsılmamış yani bir sürü saldırıya rağmen bir sürü suçlamaya rağmen asla bildiklerinden vazgeçmemiş. Gerektiğinde bütün parasından da vazgeçmiş, şöhretinden de vazgeçmiş ama asla. ...ve miymiş, yani gerçekten Amerika'dan gönderilmesine sebep olmuş bu evet. tavrı McCarthy döneminde e, ülkeden çıkmaya zorlanmış. Evet. Yani defa mesela bazı e, sanatçılar vardır. İşte bizim bugün tırnak içinde değer verdiğimiz değer yargılarını reddetmiş. Mesela Oscar. Oscar neredeyse öldükten sonra mı verecekmiş çabuk? Çünkü öldükten iki yıl sonra ölüyor. E, diğer buna benzer bir sürü sanatçı da var. E, İngiliz vatandaşı hiçbir Amerikan vatandaşına başvurmuyor. E, bundan dolayı da eleştiriliyor. Dediğiniz gibi bin tane kovuşturmayı vuruyor komünist olduğuna dair. Hatta ajan olduğuna dair. Evet. Yani yaptığı filmlerle bir şeyleri e, e, yapacak... E, ...ayaklanmaya çağırma gibi... ...gerçi bugün sen acaba ne olurdu... Ne olurdu ...Türkiye'nin... <gülüyor> ...düşünmeden edemiyorum... Evet. ...bence devam ettirirdi o tavrını... ...ya yani Burada kimlerle... ...acaba buradan İçeriden. ne evet. Var. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> evet. ...ama her ayaklarda çok saygı duyulması gereken bir sanatçı... ...şey de çok önemli işte... ...o anekdotu da çok güzel değil mi... ...Hitlerin işte bir imaj maker'ı var... ...diyorlar ki işte... ...böyle toplum sizi sevsin... ...işte Chaplin diye bir oyuncu var... ...bıyığı var... Çok seviyor onu. Size de öyle bıyık. O kadar sinirleniyor ki Chaplin buna e, ve büyük diktatörü onun üzerine çekiyor. yani. Oradan devam edeyim. Büyük diktatör çekildiğinde Amerika'da yasaklanıyor. Çünkü Amerika henüz Hitler'e karşı değil. Evet. dokunmayan yılan bin yaşasın tavrında. Ve o yüzden Amerika'yı terk ediyor. Ve bir daha da geri dönmüyor. Oscar'a ne kadar, kadar sonunda, neredeyse. 3-4 yıl sonra da Hitler yapacağı Chaplin'in filmi değil, vadeti her şeyi, her şeyi yapıyor. yapıyor. Daha da korkunç. Yani, kadar da ciddi bir evet. öngörü. Chaplin'in oradaki konuşması da inanılmaz. Yani Meraklılar lütfen. Great Diktatör'de oyuncu olarak Chaplin'in bir final konuşması vardır. O Çok da önemli. ders gibi gerçekten. Evet. Hem gerçekten. Hem oyunculuk hem işte senaryo bir sürü ders var o filmde Her o şey var yani de. gerçekten öyle. Evet. Yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz <gülüyor> evet. ama benim eklemek istediğim bir kere şey diyor bu onu da çok seviyorum yine bu Amerikalılık meselesinde işte <gülüyor> sessiz film çekmeyi çok seviyorum. Yani çünkü işte ben sessiz film çektiğimde... ...herkes anlıyor beni. Oysa ki işte... ...niye Amerikalılar gibi konuşsun benim filmim diyor. Yani bir neticede seviliyor yani... ...neticede çekiyor. Ama o filmleri de çok tutmuyor aslında sonrasında. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum başka eklemek istediğiniz... Ya bu bir kere çok devrimci bir e, <gülüyor> hareket... yani ...çok devrimci bir bakış açısı. Yani e, bu Modern Times... Çektiği zaman 10 yıldır aslında artık sesli film var yani artık evet. herkes sesli filme alışmış ve ona rağmen tekrar bir sessiz film çekip bu dediği şey çok enteresan zaten yani İngilizce konuşulmayan yerdeki e, insanlar ayrımcılık yapmayayım diye evet. e, hala ısrar ediyor sessiz filmde yani bu da çok önemli bir duruş. Evet. Çok devrimci çok çok etkileyici. Yani cesur, bence hareket. aslında hani sesin filme e, ne katacağını başka yönden de düşünmüş. Mesela Great, e, şey pardon, e, modern timesa modern zamanlarda e, foli kullanan o e, işte film müziğinden ağır e, sesleri. Fabrika'nın evet. seslerini. Ve bunların çoğununu kendisi yaptı evet. öğreniyoruz. E, hatta o karın guruldama sesini. O bile inanılmaz bir sahne, şey karın guruldama sesi. <gülüyor> evet. Gerçek hayattaki hani bazı trajik anlardaki o komiklikler ayrıntılar. <gülüyor> yani evet. o kadar Muhteşem. çok ayrıntı var ki filmde konuşulacak. Ya yani bir son aklıma gelen e, alışveriş merkezindeki işe bir hırsız değiliz açız diyor hani alışveriş <gülüyor> merkezine gelen hırsızlar. Sonra kızın da hani ekmek çalması. <gülüyor> yani aslında e, Chaplin hani Amerikan rüyasını başlamadan çökertiyor, çökertiyor yani. Diyor. O yıllarda çökertiyor. Evet, evet. çok etkileyici. Evet. Artık sonuna geldik programın. Ee, bugünkü şarkımızı siz seçtiniz. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> evet. sunmanızı rica ediyoruz. Ee, ondan önce e, sinemacı arkadaşımız Eylem Şen ve e, sevgili eşi e, çocukları Öykü Arin'in bir rahatsızlığından Hı -hı. dolayı bir kampanya başlattı. E, İzmir'deki arkadaşlar. Bütün Türkiye'de yayılıyor. Kök Hücre e, donör olmak için e, e, bir tür e, kansere yakalan ufak kızı e, eğer e, ortak bankaya gidecek e, donör sayısı çoğalırsa sadece Ali'nin değil, Öykü bir, değil. Be, bir sürü bir çok insana ve evet. çocuğa katkı sunabileceğiz Biz Gizemle ve gidip hemen yaptık Kampanyalarda burada sürüyormuş e, Çok kolay hemen gittik kök hücre için Kan bağış yapmak istiyoruz dedik Kan verdik 5 dakika evet. sürdü hı hı. Biz de daha önce yapmadığımız için üzüldük ama e, Böyle hı. arkadaşlarımıza da aktarıyoruz Şimdi e, Öykü Ali'nin <gülüyor> ve bizim ufak oğlan Taylan 3,5 yaşında e, Çok seviyor Taylan bu şarkıyı ee, Muana'dan Canımsın şarkısını çalın <gülüyor> <dedi. adıyoruz>. Evet, <gülüyor> öyle, evet Taylan'a evet. gelsin evet. şarkı. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz çok çok keyifliydi. Çok hemen 15. Bitti. Evet hemen bitti. <gülüyor> 15 gün sonra görüşmek üzere. O yüzden şöyle demek istiyorsun herhalde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Canımsın. Ne? Yo yo yo yo. Ben öyle deme. Hayır yani niye sana teşekkür edeyim? <gülüyor> tamam tamam ki? Ayrıca... tamam. Görüyorum olanları Ulu biri tam karşında tuhaf Farkında değilsin bile Ne de sevimli İnsanın değişmemesi peki Gözünü aç ve dinle Gerçekten de benim o soluk al Bu saç bu beden belki fazla Bakıyorsun bir yarı tanrıya Ne diyeği? Yalnız canımsın bu güneş ve gök için. Bu yeterli kabulüm canımsın. Çok sıradan bir yarı insanım. Hey! Göklü kim bize getirdi? Sizler kumda oynarken bu adam. Soğuk gecede ateşi kim getirmişti? İşte karşınızda! Oh, ben güneşi de tuttum Canımsın Günler daha uzar diye Rüzgarı da dizginledim Canımsın Gelkenler şisin diye Ben ne diyeyim yalnız Canımsın Denizden yükseltti madalar Dua etmeyin yeter bu Canımsın ha Benim kişisel görüşüm Bak ben böyle sürdürebilirim. Her doğaüstü olayı açıklarım. Gel git otlar toflar... Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu. Film Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal